Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymer Tuncel. 4 Mayıs 2023 Açık Radyoda 95.0 Hukuk Güvenliği programındayız ve e, bugün e, belki de son e, 20 yılın 30 yılın en önemli seçimine. Ee, hazırlanıyor ülke. Biz de hukuk güvenliği programı olarak e, bu seçimlerle ilgili şöyle bir fikir jimnastiği yapalım. Ee, bu seçimlerle ilgili mevzuat, işte uygulama nasıl olacak sorularıyla ilgili karşılıklı bir sohbet edelim dedik. Onun için e, Aynur Hanım'ın ve e, benim konuğum olarak Bugün Avukat Hülya Uygun arkadaşımız ve de aylık Açık Radyo Hukuk Güvenliği programının sonucularından Ümit Altaş'la beraber yapacağız bu programı. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Tekrar Aynur Hanım size artık el hoş sahibi bulduk. olduğum merhaba. için ee, Merhaba. Bahsedin. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Acaba Ümit Bey bağlanabildi mi? Henüz değil ama biz başlayalım olursa zamandan kazanalım, değil mi? Evet. Şimdi e, e, 6 Nisan 2022'de resmi gazetede yayınlanan 7.393 sayılı bir kanun var ve bu kanun milletvekili seçimi ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yaptı ve çok önemli bir e, yeni sistem geldi e, aslında seçimlerle ilgili özellikle milletvekili seçimleriyle ilgili. Önemli maddelerinden bir iki şeyi e, tekrar hatırlatmak istiyorum. E, bu yasanın yani e, Nisan 2022'de yayınlanan bu yasanın birinci maddesiyle e, 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununda o 33. madde maddeler çok önemli değil ama oyların %10'u ibaresi değiştirildi ve %7 ibaresi getirildi. Ee, böylece e, hepimizin bildiği e, aslında tamamının kalkmasını demokratik bir sistem olarak kalkmasını düşündüğümüz barajın %10'dan %7'ye inmesini e, getirdi bu yasa değişikliği. Bu önemli bir olumlu değişiklik diye düşünüyorum bu yasa açısından ee, ama tabi e, yine bu yasayla e, aynı kanunun 34. maddesindeki ittifakların ibaresi ittifakı oluşturan partilerin şeklinde değiştirildi yine ittifakların ittifakların ve ittifaklara ibareleri çıkarılıp şöyle bir ibare getirildi yasaya ee, yani e, 2839 sayılı yasaya şöyle bir ek madde konuldu, bent konuldu daha doğrusu. İttifakın aldığı oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde ki bu e, biraz evvel söylediğimiz %10 ile ilgili değişikliğe paralel bir değişiklik. E, ittifakları ittifakın aldığı oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı ittifak içerisinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak 3. fıkra hükümlerine göre yapılır diye bir düzenleme getirildi bunlar tabi bir önceki milletvekili seçimlerinden daha farklı bir e, uygulamayı getirecek. Şimdi bunları e, konuğumuz Hülya Uygun arkadaşımıza soracağız. Ama yine ondan evvel bu yasayla 2820 e, sayılı siyasi partiler yasasının 36. maddesinde de değişiklik yapıldı. Ve orada e, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, grubu bulunan iba e, partiler ibaresi madde meklinden çıkarıldığı ve e, seçime katılma yeterliğini elde eden parti sözcüğü konuldu. Tabii bunların içinde teşkilatlanma yeterliği olacak. ilçe, il ve büyük kongrelerinde e, iki defa genel kurullarına aksatmamış olacak bu şartlar var ama yani grubu bulunan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan ibaresi bu e, siyasi partiler kanunundan çıkarıldı. Yine 298 sayılı, 1961 tarihli 298 sayılı e, seçimlerin temel hükümlerine ve seçmen kütüphelerine hakkında kanunda da bazı değişiklikler yapıldı. Şimdi ben e, Avukat Hülya Uygun arkadaşımıza e, bu yeni sistemde temel olarak neler olduğu e, konusunda Düşüncelerini e, sormak istiyorum. E, neler oldu Hülya Hanım sizce? E, şimdi don sistemi dediğimiz bir sistem var. E, daha önceki seçimlerde e, ittifaklar e, bir blok olarak kabul ediliyor ve almış oldukları oylar e, bir nispi bir hesaplamayla işte bloklara kaydediliyordu. E, örneğin iki ittifak varsa işte oylar yüzde 40 yüzde 60 gibi dağıtılıyordu. Ee, aslında doğum sistemi 1965'ten itibaren e, Türkiye'de uygulanan da bir sistem aynı zamanda. E, Türkiye'de biliyorsunuz 82 Anayasası'ndan sonra bir %10 barajımız vardı sürekli onu bir türlü yerine e, Ve bu barajla birlikte as, e, bu sistem de e, bir tür aslında ağırlıklı bir oy hesaplama e, sistemi getirdiği için bir tür görünmeyen e, farklı bir baraj olarak karşımıza çıkıyor. Ve seçmeni de oyunu kullanırken biraz ne deniyordu buna? Oralar çok bir sözcük vardı. Stratejik, Kere dütmemek. Kere dütmemek. stratejik oy kullanmaya yöneltiyor. Yani oyun boşa gitmesin. İşte daha ziyade kazan, yani yüksek oy alan partileri koruyan da bir sistem. Şimdi biraz bu don sistemini anlatayım isterseniz. Evet. Aslında yani sadece don sistemi yok bir sürü bir şey var. Hani çok beyin yakan bir şey. E, her birimiz matematikçi olduk Türk vatandaşları olarak. E, e ama zaten biraz herhalde, e, Hülya Hanım zaten e, bu e, sistemi getiren e, Viktor Dohont da Belçikalı hem hukukçu hem de matematikçi sanıyorum. Onun için evet, e, evet. evet. <gülüyor> böyle matematikle <gülüyor> çözülecek sistem getirmiş. Bir de bir evet. şey söylemek istiyorum. Çok dikkatimi çekti benim bu Programdan önce şöyle bir bilgilerimi kontrol ederken siz de söylediniz demin e, mesela bu e, 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu hakikaten 12 Eylül'den sonra 82 Anayasası kabulünden sonra 83 tarihinde kabul edilmiş ve bu ana sistemi milletvekiliyle ilgili ana sistemi getirmiş. İşte burada barajlar değişmiş bu yeni bir siyasi şey seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüpleri hakkındaki kanun da yine 1961 60 ihtilali ve 61 anayasasından sonra 298 sayılı kanun olarak konmuş. Hep bu temel düzenlemeler gerçekten darbe sonrası yasal düzenlemelerle getirilmiş. Ee, evet. Kusura bakmayın böyle şeyiniz bozulmuş olmayın. Evet. evet. Ee, şimdi aslında bu sistemde birkaç aşamalı e, oy verme ve hesaplanma süreçleri var. Şimdi temel sistemin don sistemi olduğunu düşünürsek bu sistemde şöyle bir e, hesaplama yapılıyor. E, her seçim bölgesinde işte mesela İstanbul birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge diye ayrılmış. Her seçim bölgesinde çıkarılacak milletvekili sayısı rakam olarak yazılıyor. Bu niye bir göre belirleniyor Hülya Hanım? Galiba bir ön, en son yapılan se genel seçimlere göre mi belirleniyor bu. E, evet, öyle olması lazım. öyle hatırlıyorum. Evet. Evet. E, bu çıkarılacak milletvekili sayısı rakam olarak e, yazılıyor, yani hesaplıyoruz bunu kafamızda alıyoruz. E, bizim çünkü böl böl bölen rakamımız bu oluyor. E, seçime katılan her parti ee, bu sayıya birden başlayarak e, bölünüyor. Ee, daha doğrusu e, işte önce 1'e bölünüyor sonra 2'ye bölünüyor. İşte 10 tane milletvekili çıkarılacaksa o seçim bölgesinden 10 milletvekili çıkarılacaksa 10 defa bölünüyor 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e diye. Bunların her birini birer sütun olarak yazdığımızı düşünelim. A partisi, B partisi, C partisi diye. E, diyelim ki 5, 10 demeyelim de 5 milletvekili seçilecek, işte 5'e bölünüyor ve biz bu sütunları böldüğümüz zaman elimizde aslında 25 tane rakam oluyor. Bu 25 rakam içerisinde e, en yüksek 5 rakamı ele alıyoruz e, ve bu 5 rakam, en yüksek 5 rakamın altında olan sütunlarda e, bakıyoruz hangi partide ne kadar milletvekili çıkıyor, örneğin A Partisi'nden e, en yüksek e, ...beş rakam, üç, üç çıkıyor, üç milletvekili çıkıyor. B'de iki çıkıyor. Ondan sonrakiler e, en yüksek rakam bölene ulaşmıyorsa eğer... E, oraya e, millet, milletvekili çıkartamıyorlar. Dolayısıyla e, belli bir sayının altındaki e, oy partilerin... ...redeğilen oylar boşa gitmiş oluyor. İşte stratejik oy derken de bundan bahsediyoruz aslında. E, hani oyumu verdiğim zaman acaba sisteme girecek mi... E, hesaplanacak mı? Bu tür kaygılar e, taşıyor seçmenler. Doğum sisteminin özelliği bu. E, bu dediğim gibi bir görünmeyen bir baraj e, oluşturuyor aslında e, seçim sırasında. Şimdi ikinci e, şeyi e, seçim sisteminde yani bu e, geçen sene yürürlüğe giren kanun uyarınca e, bildiğiniz gibi barajı %7'ye düşürdüler. E, %7 baraj e, yani Yine seçimlere e, çok oy oranın düşük yüzde altında olan çok fazla parti, parti de var katılan e, bildiğimiz üzere e, ittifaklar burada devreye giriyor. Eğer ittifak, bir ittifaka dahil olursanız e, o zaman ittifakın toplam oyu yüzde yediyi aşıyorsa e, siz e, seçme, seçimde milletvekili çıkartabiliyorsunuz. Ama tabi yüzde girmesine rağmen e, kendiniz e, kendi ambleminizle kendi listenizle seçime giriyorsanız o zaman da işte bu görünmeyen baraj dediğimiz don sisteminin e, hesaplamasına takılabiliyorsunuz. Milletvekili çıkartamıyorsunuz. Bu nedenden dolayıdır ki aslında e, biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisi listesi altında e, üç ya da üç parti ya da dört parti e, seçime girdi. Kendi amblemleriyle girmediler. Hatta e, iyi partiyle de hem ittifak yaptılar hem de bazı yerlerde milletvekili e, paylaşımı yaptılar. E, onun dışında e, başka ne var? Hülya Hanım şeyi sorabilir miyim? Siz e, evet. tam anlatırken aslında 2023'teki ittifak sistemi e, tek bir amaca yöneldi. O da herhalde e, seçim barajını aşmak için. E, çünkü seçim evet. barajı içerisinde bunlar ama halbuki 2018'de e, Tabi sizin e, alınınızı lütfen e, yanlış varsınız zaten. 2018'de böyle değildi. 2018'de ittifaklara verdiğimiz oy iki aşamada ilk önce ittifa ondan sonra ittifak arasındaki e, partilere bölünüyordu. Ama şimdi 2023 yılında yine don sistemiyle beraber e, biz bir ittifak gideceğiz, e, oy vereceğiz onun altındaki partiye. Ama o parti eğer ki milletvekili için yeterli olan e, oyu alamadıysa oy sanki boşa gidecek değil mi? Evet evet, evet, evet. Yani bu hesaplama sisteminde dediğimiz gibi partilerin milletvekili sayısına oy oranları birden başlayarak milletvekili sayısı kadar bölünüyor. Yani bir bölgeden 5 milletvekili çıkarılacaksa işte bir partide atıyorum 20 e, milletvekili e, oy aldıysa Önce bire bölünüyor, sonra 2'ye bölünüyor, sonra 3'e, 4'e, 5'e bölünüyor. O bölgede seçime katılan bütün partilerin oyları bu şekilde bölünüyor. Yani böyle Peki bir çizer gelişiyor. Orada tam da böyle şey gibi, e, tabii siz şimdi iki şapkayla karşımızdasınız. Bir tanesi uzman olan şapkanız, diğeri de seçmen. Açıkçası seçmenlerin hepsinin şu anda kapısı karışmış durumda. E, ama ben işin arkasındaki, e, yani sizin yorumunuzu öğrenmek isterim. Neden 2023'te ittifak sisteminde böyle bir değişiklik yapıldığını düşünüyorsunuz? Ee, yani 2018'de uygulanıyordu zaten bu, ama 2023'te sadece şimdi e, yani şöyle e, bu yani sistem ikedaon e, e, sistemi büyük partileri koruyan bir sistem. Hmm. E, bir de e... Kes, kesildi mi Hülya Hanım sesi? Diyebiliyorum, evet. Ah, ee, yani diyor. bir kere, yani şu, seçime girerken e, sanıyorum ki e, iktidar e, ce, şey MHP ile birlikte, yani Cumhur İttifakı olarak birlikte aynı liste üzerinden blok olarak girmeyi hedefliyordu. Ve eğer bu gerçekleşmiş olsaydı e, çok büyük bir avantaj elde edecekti. Çünkü bu sistem e, daha fazla oyalan e, parti koru koruyan bir sistem. E, zaten hani çok e, tartışma oldu biliyorsunuz. yani bu, Hatta e, Cumhurbaşkan e, seçimlerin biraz öne alınması ancak bu kanunun e, yürürlüğe girmeyeceği bir zaman için e, onay verebileceğini söylemişti muhalefet partileri. Çünkü o zaman e, muhalefet e, iktidar açısından daha avantajlı gibi görünüyordu. Şimdi tabii şu söyleniyor, yani MHP'nin e, kendi listesiyle seçime girmiş olması... Bu don sistemindeki avantajını e, iktidarın ortadan kaldırdığı söyleniyor. E, bu hesaplama sistemi de bize bunu veriyor genel anlamda. Ben yani bir var. şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi e, Ümit arkadaşımız aslında buranın bir hukuk programı olduğunu, hukuk güvenliği programını unutup, böyle <gülüyor> işe siyaset sokup, siyasi sorularla bu bu bu bu şeyimizi programımızı bir siyasi arenaya dönüştürmek istiyor ama yani siz bu bunu, bu tarihlere kapılmayın Hülya. Bahar <gülüyor> abi <gülüyor> şöyle, şöyle, şöyle söyleyeyim. Hülya'nı mı yakalamışken ben seçmenlerin e, soracağı soruları dillendim inanılmaz bir karmaşa çünkü gerçekten büyük bir fırsat yani düşünün e, oy pusullaları var karşımızda birincisi beş tane ittifak var. E zannedersem seçmenlerin çoğu ya bu beş tane ittifak kim deyince hani biz genelde iki veya üç ittifak biliyoruz ama diğerleri o kadar bilinmiyor. İşte Cumhur i̇ttifa, ittifakı, Millet İttifak, Ata İttifak, Emek Özgürlük, Sosyalist Güç Birliği e, bir yanda onun dışında da on üç tane siyasi parti olduğu e, söyleniyor. E, Hülya Hanım zannedersem e, bazı illerde Şimdi... o, oy pusulaları birbirinden farklı oluyor. Ümit oldu. Bey... E... Bazen Hülya'nın sesini duyamıyorum ben Hülya'nın. Duyabiliyor musunuz? Ha, evet. Şimdi gel, bir ara gidiyor sesiniz Hülya'nın. Evet bir, bir şey oldu, iletişimde bir sıkıntı oldu ama e, Ümit Bey devam ediyorsa bitirdikten sonra söyleyeyim. Ha, yok, yok yok, buyurun Hülya Hanım. Evet. Estağfurullah. Yani şimdi aslında e, o kadar karmaşık bir hale getirildi ki bu e, seçim sistemi. Biraz sonra anlatacağım başka nüanslar da var. E, yani çok yoruyor hakikaten. Fakat hani bu işin oyunun uzun, kim nereye gideceği, kime gideceğini hesaplamayla ilgili kısmı. E, ama seçimlerdeki oy kusuralarının bir e, buçuk metre uzunluğunda olduğu filan söyleniyor. Ee, yani onlar nasıl katlanacak, nasıl zarfa koyulacak. Bayağı aslında e, önemli özellikler ve yetenekler geliştirdik bu süreçte. İşimize yarayacak mı hayatımızın bundan sonrasında bilmiyorum ama e, böyle bir e, tuhaflıklarla uğraşıyoruz. Yani bu kadar e, karmaşık olmaması gerekiyor tabii ki ama. Yani evet. sizin, sizin anlattığınızla beraber aslında bu 2023'te uygulanacak olan bu seçim sisteminde Zannedersem hani böyle manşetlik altını çizeceğimiz şeylerden bir tanesi aslında planlanan yani o hedeflenen şeylerin çok da uygulamaya geçirilemeyeceği özellikle iktidar partisi tarafından. Yani çok da onun yararına olacak o ilk başta söylediğiniz hedeflenen şeylerin gerçekleşme ihtimali belki düşüyor ama bir de Büyük partilerin işine yarayacak olan bir sistemden bahsediyoruz diye söylediniz. Küçükler yani altta kalanın ezileceği yine bir seçim. Yani temsilde adalet ilkesinin yine herhalde hayata çok fazla geçirilemediği ama istikrar. Yani sonuçta yasamada daha güçlü, belki bugün biraz otoriterleşmenin de Yan paralelinde giden bir kavram olan yani bu istikrar e, hedefinin de bu seçim sisteminde sanki yine hedeflendiği gibi e, bir şey görülüyor anladığım kadarıyla sizin anlattığınızda. Bir de şeyi söyleyeyim Hülya Hanım size bırakmadım. Siz söyleyince daha ayrıntıları var. Açıkçası korkuyoruz. Yani daha ne kadar karmaşıklaşabilir diye. E, ben biraz çekine çekine de onu da sormak istiyorum. Daha ne kadar karmaşıklaşabilir diye. Yani şöyle ben e, biraz zorlanırım bu karmaşık mekanizmaları kavramakta ama hani 2-3 video izleyince oturmaya başlıyor. E, dediğim gibi hepimiz çok e, yani bu seçim sistemi, seçimlerin yapılması, oyların kullanılması, işte stratejik oy kullanılması filan bu konularda bayağı yetiştirdik kendimizi. Yani çok bilgi sahibi olduk. Bayağı bir know oldu yani millet olarak. İşimize ne kadar yarar bundan sonrası için bilmiyorum ama e, iyi e, baş ediyoruz bu e, tuhaflıklarla diyeyim e, devam edeyim e, ben bu karmaşıklık konusunda yani çok şey değilim açıkçası öğrenmeye başladık söylediğim gibi şimdi neden bahsediyorum don sisteminden bahsettik yüzde yedi baraj düşürüldüğünü e, den bahsettik e, ittifaklar içerisinde yer aldığınız zaman yüzde yedi baraj e, de, oyunuz çok düşük olsa bile yüzde yedi şey takılmıyorsunuz yani baraja takılmıyorsunuz dedik. Ee, onun dışında e, bir de şey var şimdi not almıştım ama notlarımı bakarken yurt dışı oylar e, konusu var. E, yurt dışında verilen oylarla ilgili hesaplama sistemi var. Orada da şöyle bir yöntem e, uygulanıyor. Yurt dışında verilen oylar her parti için e, ve her partinin yurt içinde aldığı oylar. E, oranlanıyor birbirine ve bir kat ortaya çıkartılıyor. Ve her seçim bölgesinde e, bu kat sayı üzerinden e, verilen oylar çarpılıyor ve o şekilde milletvekili e, tahsisi sağlanmış oluyor. Bu da başka bir Ben, şey. ben özür dilerim bunu tam anlayamadım Hülya Hanım. Bunu tekrar... Yani şöyle, bir yani yurt dışında A partisi e, evet. toplam oyların... Diyelim ki yurt dışındaki oylar e, A partisi için yüzde on yurt dışı oyları, e, yurt dışı, yurt içindeki oyları da işte yüzde diyelim. E, 10 ve 20'yi bölüyoruz, e, anladığım kadarıyla öyle not almıştım. E, bir kat sayı, bir oran buluyoruz işte. 0.2 0.3 diyelim. Bu bir kat sayı oluyor. O partinin kat sayısı oluyor. Yani yurt dışı oyuyla yurt içi oyu arasındaki oran bir kat sayı oluyor. O kat sayıyı her seçim bölgesinde seçilecek milletvekili sayısına çarpıyoruz ve işte bu hani rakamları veriliyoruz ya işte A Partisi'nin işte İstanbul birinci bölgede aldığı oy diyoruz. Diyelim ki 60 oy aldı. O oya bir de o kat çarparak ekliyoruz. Ve ağırlık olarak yani bölgesel olarak çıkmıyor yurt dışı oylar. Türkiye genelinde bu şekilde dağıtılıyor. Hülya yani. Hanım? Evet, evet. Ha, bazen, bazen ses gidiyor da ben e, diyorum ki acaba ben mi şeyden gittim. Peki, ee, e, evet. Yani bunu e, anlatırken bu yurt dışı oyları anlatırken e, takıldı mı başından sonra dinleyebildiniz mi? E, ben ben anladım ama tabii bu yüzde mesela yurt dışında yüzde onsa ülke çapında yüzde yirmi ise burada. Bu, buna, e, pardon yüzde değil yurt dışında aldığı oylar yurt dışında aldığı oylar e, orada bir e, şey yaptım e, oranla ilgili bir yanlış e, şey söyledim evet yani yurt dışında aldığı oy işte 1 milyon yurt dışında aldığı oy 20 milyon evet e, bu oran kat sayı oluyor ve her seçim bölgesi bu kat ile çarpılarak bulunuyor kat seçim bölgesi mesela diyelim ki İstanbul birinci bölge seçim bölgesinde bu 20 milyonla 1 milyon nasıl bir oranla ekleme yapılacak onu tam anlamış değilim yani. Şimdi şöyle diyelim ki 1 milyon aldı yurt dışında Türkiye'de, evet. e, ki oyu 20 milyon e, o zaman evet. 1 bölü 20 oluyor oyla. Oy, evet 20 devir evet evet 1 bölü bu, 20 bu oluyor. Şimdi mesela İstanbul 1. bölgeye nasıl bir etkide bulunacak A Partisi'nin mesela? Şimdi o eee 1/20 oranında bir ekleme yapıyoruz şeydeki e, o oranına. E, İstanbul'da evet. aldığı oy oranına. E, peki İstanbul'daki birinci bölgeye 1/20 e, oranında veya 1/10 oranında ekleme yapıyoruz. E, diyelim ki Hatay'deki e, A evet. partisinin oyuna da yine öyle bir eklemem yapacağız. Evet. Evet aynı kat sayı ekliyoruz. Yurt dışı yurt içi oranı kat sayısı oluyor. Kat sayısı evet. sabit oluyor her partinin. Evet. Evet onun dışında baktım notlarıma oyların hesaplanmasına ilişkin bahsettiğimiz bir şey gelmedi aklıma. Yani sanki hepsini anlatmış gibiyim. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Yani Açık Radyo dinleyicileri için herhalde e, bu bölümdenizden oy hesaplanmasında e, şunu çok net olarak söyleyebiliriz. E, oy pusulasında çok, çok çok uzun bir oy pusulasıyla karşılaşacaksınız. E, bunun katlanması ayrı bir sorun ama bu hukuk güvenliğinin herhalde şeyi değil, e, program konusu değil. Onu Bahri abi e, bilmiyorum e, hangi programa havale eder. E, ama... Seçim güvenliği, seçim güvenliği. <gülüyor> e, ama sonuçta... E, Seçmenler gittiğinde kendi bölgesinde 5 tane ittifak, 13 tane siyasi parti ve işte bağımsız milletvekillerini görecekler. Ve ittifak çatısı altında kullandıkları aslında her oy barajın aşılmasına ancak yardımcı olacak. İşin sonunda eğer ki ittifak içerisindeki partiye verilen oy sayısı milletvekili için aranan oy sayısının altındaysa bu oy, o ittifaya gitmeyecek. Yani bu oy boşa gidecek. E, zannedersem bu aşamaya kadar e, özetleyebileceğimiz kısım böyle değil mi Hülya Hanım? Bahar abi ne dersiniz? E, evet, yani ben e, böyle düşünüyorum. Fakat demin yine siyasete fazla dalmamak üzere e, bir soru sorayım ben. Hem Bahar abi hem de... siyasetten korkmayalım, bence dalalım. Ya biz biz hukuk güvenliği konuşuyoruz lütfen Ömerçim. için bu, bu <gülüyor> bunu unutmayalım. Yalnız ben şu şunu anladım anlayamadım. Şimdi mesela demin dedim ki 298 sayılı e, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun 1900 yani 60 darbesi 61 anayasasından sonra ee, 1961 tarihinde çıkarılmış. Ee, yine e, 2839 sayılı milletvekilleri ve bu %10 barajını getiren e, seçim e, kanunu, milletvekili seçimi kanunu e, da 1982 anayasası kabul edilmiş arkasından. Ee, ona e, uygun bir 83 tarihli yasa çıkmış yani 2839 sayılı e, barajları %10 olarak belirleyen milletvekili seçimi kanunu da bir darbenin arkasından gelmiş. Şimdi e, geçen seferki e, e, seçime göre bakıldığında e, bu yeni yani... E, Nisan 6 Nisan 2022'de yayınlanan resmi gazetede yayınlanan 7393 sayılı kanun yani bu sistemde değişiklik yapan kanun hem milletvekili seçiminde hem işte e, 2820 sayılı siyasi partiler kanunda hem 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri kanunda değişiklik yapan bu kanuna göre e, Cumhur İttifakı'nın ve doğum sisteminin temel işleyiş çerçevesinde e, Cumhur İttifakı'nın zararına olacak bir sistem getirmiş gibi görünüyor. Çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi ayrı ayrı e, seçim bölgelerinde e, milletvekili, Aday gösteriyorlar. E, bu, bu niçin böyle oldu? Sonradan beklenmeyen bir gelişme mi oldu? Önceki e, yani evdeki hesap çarşıya uymadı mı? Onu biraz merak ettim doğrusu. Bu konuda sizlerin düşünceleriniz nedir? E, yani şöyle. E, Ümit Bey ben söz aldım ama. Tabii tabii alın. <gülüyor> Evet, evet. Tabii, tabii buyurun Elyanım, buyurun. Evet. Ümit Bey yani fazla siyaset sokmayalım bu işi dediğim için biraz çekingen konuştum. <gülüyor> yok aslında bence biraz siyasi bir soru. Yani bunun neresi? yani burada pek hukuki bir taraf yok yani cevap verebilecek. Yani böyle bir hesapları vardı. Evet, doğru. Yani birlikte blok olarak seçimlere girip e, daha yüksek katsayıda sayıda e, çünkü dediğim gibi blok olarak girdiğiniz zaman oylarınız blok olarak büyüyor. Ve o zaman sizin bu sistemde milletvekili çıkartma şansınız artıyor. Ee, yani şimdi hatırlamıyorum ama bayağı bir sayıdan da bahsediliyordu e, izlediğim seçimle ilgili e, haberlerde. Ama e, benim hatırladığım e, bu seçmen listeleri hazırlanmadan önceydi galiba. Devlet Bahçeli biz e, kendi logomuzla gireceğiz seçime dedi. Aslında hani bunun değişmesi de bekleniyordu. Kararını değiştirebilir diye düşünüyorlardı, düşünüyordu herkes. Ama değiştirmedi. Biraz tabii Cumhur İttifakı'nın küçük ortaklarıyla ilgili bazı sorunlar olabileceği söyleniyor. Manevsi dediğim gibi siyasi konular. Ama burada bir stratejik bir şey manevranın tutmadığını düşünebiliriz milletvekili seçimleri bağlamında. Tabii bütün bu nispi seçim sistemi, don sistemi, şu sistem, bu sistem derken biz milletvekili seçimlerinden bahsediyoruz. Parlamentodaki milletvekillerinden bahsediyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılacak bu seçimde. Orada e, yani işte direkt klasik en çok oyu alan e, kişinin Cumhurbaşkanı %50 artı bir. %50 artı bir değil mi? Evet %50 artı bir. Evet. evet. Seçim e, evet. E, buyur Bahar abi. Evetçim. şimdi istersen bu konudaki soruyu bir e, müzik arası verelim. E, ondan sonra siz e, cevaplayın. İşte söylediğim gibi fazla siyasete girmeden ama... Yani lütfen, dinleyeceğimiz, pardon dinleyeceğimiz müzik e, siyasetle alakalı bir müzik değil galiba değil, mi? değil. Ama yani böyle bu ara ben böyle özgürlüklere çok taktım. Şimdi Zülfü İvhani Rey Özgürlük şarkısı... Değişik bir gruptan dinleyeceğiz ama benim ricam şu ki ikinci bölümde Ümit'ten sonra bütün bunlarla ilgili Aynur Hanım'ın da düşüncelerini dinleyicilerimize iletmesini istiyorum. Çünkü genel olarak soruyorlar Aynur Hanım bu konuda ne diyor. Evet, bir müzik arası sonra hukuk güvenliği... Bahri programlar... abi pardon, e, müzik arası sunumunu ben yapmak isterim Açık Radyo dinleyicileri için. Şimdi hiç e, siyasi olmayan bir parça dinleyeceksiniz. Ey özgürlük. 4 Mayıs 2023 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı seçimlerin hemen arefesinde yeni uygulanacak e, seçimin yasal çerçevesini ve burada e, aklımıza, dinleyicilerimizin ve bizim aklımıza takılan bazı soruların cevaplarını aramaya çalıştık. E, ve bugün e, hem e, Açık Radyo'nun, e, daha doğrusu Hukuk Güvenlik Programı'nın 3 daimi kadrosu, Aynur Hanım, Bahri Belen, Ümit, Altaş hazır. Hem de bir konuğumuz var, Avukat Hülya Uygun arkadaşımız, o da bize ee, bu yeni seçim sistemiyle e, yaşayacağımız e, sorunları bunun çerçevesini e, bize ilk bölümde anlattı. Şimdi ikinci bölümde e, bu yasal değişikliğin yani 6 Nisan 2022'de resmi gazetede yayınlanan bu e, yasal değişikliğin ki hem milletvekili seçimlerinde hem e, siyasi partiler yasasında hem de 298 sayılı seçimlerin temel hükümleriyle ilgili düzenlemelerde değişiklik yapan, önemli değişiklikler yapan seçim sisteminin e, neler getirdiği konusunda e, konuşmaya devam edeceğiz. Ve e, hemen önce Ümit Altaş'tan bu yeni sistemin Cumhur İttifakı konusunda e, nasıl bir e, sonuç meydana getireceği tabii ki Millet İttifakı ile ilgili ama yani bu yasal düzenlemeyi yap, e, yapan siyasi erk olarak, siyasi güç olarak e, bu düzenlemeden ve bu seçime şu andaki katılım şeklinden e, Cumhur İttifakı'nın zarar görebileceği gibi bir olasılık görünüyor. Bu, bu konudaki yorumunu e, Ümit Altaş arkadaşımızdan deneyeceğiz yani tabii Hülya'nın buradayken e, bu konuyu belki Hülya'nımı eee pas etmem gerekecek ama önce şeyi söyleyeyim açık radyo biraz önce dinlediğiniz parça tamamen Bahar abi seçti. Ben hiç alakası yok. Düşünün alanlarda coşku coşku yok diyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bile sana söz baharlar gelecek diye e, bir e, şarkı söylerken bizim seçtiğimiz şarkıyı gördünüz hareketli. Ee, ...ne kadar politik olmasa da hareketli. Önce onu vurgulayayım. Parçayı tamamen Bahar abi seçti. Bir de hani koltuk devredecek diye e, beklerken... ...belli ki Bahar abi enerji gerçekten iyi. Daha uzun yıllar beraberiz. Ee, şey Söyleyeyim. E, tabii Hülya Hanım özellikle vurguladı. Ee, yani burada bu seçim sistemi aslında... E, ...yani 2023'teki bu yeni e, sistem... ...yine don sistemi kullanılıyor... Ama aslında e, küçük partilerin e, lehine, büyük partilerin lehine bir durum e, yarattı. Aslında küçük partileri e, tabi burada seçmenin kafasını da karıştıran 2-3 tane yöntemle karşı karşıya bıraktı. Bunlardan bir tanesi büyük partilerin listesinden girmek. E, doğal olarak büyük partilerin listesinde çeşitli partilerin adaylarını gördük ya da herhangi bir şekilde o büyük partilerin listesinden, bu arada kusura bakmasın açıklayı dinleyicileri, büyüklük ve küçüklüğü hani biraz daha niceliksel olarak değerlendirmiyoruz. Yani en azından aldığı oy oranı üzerinden şey yapılır. Çok çoğulcu veya şey diyelim ne kadar uygun bilmiyorum. Ama diğer taraftan da bu sefer ittifak içerisinde ayrı ayrı amblemleriyle, ...beraber yer alma yönteminde çıktı. Zaten işte seçmenin kafasının karıştığı noktada buralarda oldu. Çünkü seçmen hiç olmadığı kadar stratejik davranması... ...matematik hesapları yapması gereken bir seçim sistemiyle karşı karşıya kaldı. O seçim şeyinde de, tavırında da şu yer alıyor. Acaba ben ittifan içerisinde çıkıp bir partiye oy verdiğimde... O partiyi bir barajı aşması noktasında bir destek vermiş oluyorum. Yani özellikle Emek ve Özgürlük ittifakı içerisinde düşündüğünüzde Türkiye İşçi Partisi'nin büyük bir muhtemelle baraj sorunu olmayacak. Ama ondan sonraki ikinci aşımada özellikle Hülya Hanım'ın bahsettiği, çok güzel özetlediği o alanlarda don sistemi yeniden devreye giriyor. Yani en çok oyu alan... E, parti, ondan sonra aldığı milletvekil sayısını bölünecek Bu sefer e, kalan oylar üzerinden yeniden aldığı milletvekil sayısını böyle böyle böyle böyle aşağı doğru inecek. Ve doğal olarak da bir ittifak içerisinde, yani emek özgürlük ittifağı düşünelim mesela, bir ittifak içerisinde o parti milletvekilliği için gerekli sayıda oy alamazsa için işte bütün sorun seçmenin de kafa karışıklığına götüren strateji burada başlıyor. O zaman bu oy ne olacak? Ee, bu kafa karışıklığı ve strateji ve insanların e, daha net matematiksel bir şekilde öğrenmesinin altında yatan temel gaye bu. Fakat e, yine Hülya Hanım'ın vurguladığı gibi zannedersem kendisi de katılır. bu temsilde adaleti önceleyen bir seçim sistemi değil. Evet. Türkiye'de belki uzunca bir süredir temsilde adaleti simgelemek yerine biz daha çok istikrar vurgusunu görüyoruz. Onun için de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakına baktığımızda ki unutmayalım 3 tane daha ittifak var. Yani emek, özgürlük, atı ve sosyalist güç birliği şeklinde. E şimdi Cumhur İttifakına baktığımızda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi yeniden Refah Partisi... Kendi amblemleriyle girecekler. Ee, ama e, alt tarafta ise parlı DSP AK Parti'nin kendi listesi içerisinde yer alıyorlar. E, kendi listesinde şey yok. Ama aynı şekilde burada da Büyük Birlik Partisi orada yeterli oyu alamadığı zaman ya da Milliyetçi Hareket Partisi ya da Yeniden Refah Partisi yeterli oyu alamadığı zaman e, bu oyda ittifa yazılmayacak. Ee, belki özellikle burada bazı hesaplar tutulmuş olabilir ya da e, tekrar dediğim gibi Hülya Hanım e, daha sağlıklı yorumlayacaktı ya da başka hedeflenen bir alanlar bunu seçim sonrasında göreceğiz ama burada net bir durum var. Bu net durumda seçmen ilk kez bu kadar uzun bir e, oy pusulası ile karşılaşacak e, ve bir de başka bir oy pusulası Cumhurbaşkanlığı adaylarının oldu. bu oy pusulasının katlanması bile bir sorun haline gelebilir. E, nereye, nasıl kullanılacak, nasıl edecek bir de amlemini tanıyan mesela Halkların Demokratik Partisi bu seçime girmiyor. E, büyük bir ihtimalle kendi seçmen tabanında da Yeşil ve Sol Gelecek Partisi'nin iyi bir şekilde anlatılması gerekiyor ki tanınabilsin. E, belki orada da karışıklıklar olacak. Şimdi bu anlamda zor bir e, sürece giriyoruz. İkinci önemli olan noktada sayım, döküm ve seçim güvenliği meselesinde oy kullanmak e, ne kadar zorsa aynı şekilde saymak, kontrol etmekte bir o kadar zor. Bu zorluğu e, bir korku yaratmak için söylemiyorum, tam tersini. Belki de e, ilk kez e, seçim güvenliği meselesi ve bu yaptığımız programlar anlamak e, ikinci bu kadar önemli. Yani sadece seçimin stratejik bir dönem olması itibariyle... değil. Aynı zamanda da karışık, bu kadar karışık ve bu kadar her şeyin iç içe geçtiği bir seçim sisteminde sağlıklı bir şekilde en azından verilen oyun yansıyabilmesi için önemli diye düşünüyorum. Tabii ben çok fazla uzatmadan programcı olarak ben hemen Hülya Hanım'ı bırakıyorum. Gerçekten ben ilk bölümde kafam karışıktı, Hülya Hanım'ın anlatımıyla biraz daha oturdu. Ee, tabii Hülya Hanım şeyi söyleyince daha da karıştırabilirim. Yani o kadar çok nüve ve şey var ki dış dışarıda kullanılan oylar e, falan denince ama bence şey gibi yeterli gibi duruyor. Çünkü e, artık önemli olan bir nokta sadece kullanılan oyların gerçekten de stratejik oylar artık bu noktaya geldi. Doğru bir şekilde sandığa yansıması ve doğru bir şekilde güvenli bir alanda da bunun temsile yansıması. Ben Hülya Hanım'dan evvel Aynur Hanım'ın sesini Duymak istiyorum. Bütün bu söylenenler konusunda e, ne düşünüyor Aynur Hanım? Bir onu dinleyelim. Aynur Hanım. Merhaba merhaba buradayım izliyorum. E, ikiniz o kadar konuştunuz ki dünyaya çok az süre kaldı. Evet. çok üründü konuşması dolayısıyla e, Hülya'yı izlemeye çalıştım. E, anladım da e, ben fen kolu mezunuyum matematikte de yüksek notlarla mezun olmuş bir öğrenciyim. Bu sistemleri de anladım ama hiç bana cazip gelmiyor. E, ben sadece birey olarak e, doğru yani iptal olmayacak bir pusulayı oy, oy kullanmayı nasıl başarırım böyle pratik sorunların derdindeyim. Çünkü e, zaten yasama meclisinde çoğunluğu ele getirenler seçim kanunlarında da istedikleri değişiklikleri kendi lehlerine yaparlar. Yine yapmışlar. Dolayısıyla e, az önce Ümit'in de söylediği gibi sonuçlarını belki yaşadıktan sonra göreceğiz. Niye bunlar seçilmiş? Hesaplar tutmuş mu? Ne kadar tuttu tutmadı? İnanın işin kısmıyla ilgilenmiyorum. Ben bir seçmen olarak sandığa gittiğimde nasıl davranırsam mühür zarfa geçmez, iptal olmaz, nasıl katlarım az önce yine Ümit'in dediği gibi onlara bakıyorum. Ben sözü onun dışında bir şey söylemek istemiyorum ve Hülya'ya bırakıyorum. Hülya çünkü bu konuda eğitim de aldı. Yeni seçimde yaşanabilecek sorunlar üzerine uyarılar da yapıldı kendilerine ve özellikle gözetmenlik görevi yapanların, e ...nelere dikkat etmesi gerektiği de... ...oy kullananlar kadar önemli... O ne söylemek ister, onu merak ediyorum. Benim özel bir fikrim yok. Seçimler konusunda çok cahilim, bildiğim bir konu değil. Bir an önce geçsin geçsin e, diyorum. Çünkü seçim sonrasında kim kazanmış olursa Sağlıklı olsun diye... sıkıntısız geçsin. çok, evet çok zor günler bekliyor. Yani hem depremin yaraları, depremi unutup gitti gibi sanki. Hem depremin yaralarının e, gerçekçi bir şekilde sarılması meselesi var. Hem e, hemen sistem değişemeyeceğine göre. Ee, Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi seçimi kaybetseler bile yeni gelenlerin bu verili koşullarda nasıl davranacakları da beni bir o kadar e, merak e, ettiğim e, ilgilendiren konulardan biri e, parlamenter sisteme nasıl geçileceği önemli. O yüzden ben hep böyle sonuç kısımlarıyla ilgileniyorum. Seçimlerin nasıl yapılacağını bu saatten sonra değiştiremeyeceğimize göre iyi gözlemin önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet Hülya Evet, geliyor değil mi sesim? Geliyor, geliyor. Evet. Ee, şimdi aslında tabii oy verme günü e, çok heyecanlı bir şekilde beklediğimiz bir gün. Ee, aslında e, hani hakikaten hep bunu vurguluyorum ama e, buna gerçekten de inanıyorum. E, çok uzun zamandan beri e, yani sandağa çok yükleniyoruz. E, şey, yani, toplum olarak. Çünkü hani sanki kaderimiz sandığa kilitlendi, e, sanki değil öyle oldu, gerçekten öyle oldu. E, o yüzden de e, oyumuzun geçerli olması için e, ve işte iktidar değiştirebilmek için var e, gücümüzle, sandıkta e, oyumuzu düzgün bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu tabii biraz da bir gerilim yaratıyor. E, aslında burada şunu söylemek isterim, e, bundan önce iki seçimde e, avukat olarak görev almıştım. Ee, biraz sakin olmak gerekiyor. Hani genelde çok tedirgin e, insanlar gördüğüm kadarıyla herkes tedirgin. Ama ben bu sürecin e, güzel, keyifli geçeceğini düşünüyorum. Üstelik de 14 Mayıs yani Mayıs'ın ortasında güzel bir bahar günü, güneşli bir havada gideceğiz keyifle, oyumuzu kullanacağız geleceğiz. Ee, oy... E, Verme süreciyle ilgili kısaca bilgi vereyim. Sabah 8'de başlıyor oy verme işlemi. Akşam e, saat 17'ye yani 5'e kadar e, oyumuzu vermemiz gerekiyor. E, bu saatten sonra yani saat 17'den sonra e, oy vermeye, vermemiz mümkün değil. Oy vermeye gidemeyiz. E, onun dışında e, zaten herkes büyük ölçüde seçmen listelerini kontrol etmiştir herhalde. Bu şeyden e, nüfus ve vatandaşlık. E, i̇şleri Müdürlüğü'nden ulaşabiliyorsunuz ev devlet üzerinden. E, oy vermeye giderken üzerinizde e, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılı olduğu bir e, resimli kimlik kartıyla gitmeniz gerekiyor. E, dediğim gibi e, kimlik belgesi olabilir, e, evlenme cüzdanı olabilir, pasaport olabilir. Ama e, kimlik numaranızın yazılı olması gerekiyor. Eğer kimlik evet. numaranızın avukatlık kartı da Avukatlık, noterlik kartı, hakimlerin kartı. Yani resmi makamlarca verilmiş olan e, kimlikler de, e, de gidebiliyorsunuz. E, eğer kimlik belgenizin üzerinde kimlik numaranız yazılı değilse, TCKN, yani Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız yazılı değilse, e, nüfus müdürlüklerinden e, bir şey almanız gerekiyor, bir belge almanız gerekiyor. Şimdi bunu eğitimde de Konuştuk ve tartıştık. Dediler ki işte mühürlü olması gerekiyor. Fakat artık her şey E-Devlet üzerinden alındı ve barkodlu olduğu için artık nüfus müdürlüklerinden de barkodlu evrak veriliyor. İşte damga olmuyor denildi. Ben de işte kim yani nüfus müdürlüğünden indirilecek belgenin barkodlu olmasının yeterli olacağını düşünüyorum. Ama genelde Bildiğim kadarıyla herkesin, hemen herkesin e, kimlik belgesinin üzerinde kimlik numarası yazılı oluyor. Buna dikkat etmek lazım. E, oy verirken e, şey önemli, yani işte sandığımız zaten biliyor olacağız. Yani bildiğimiz şeyleri çok anlatıyor olmak da istemiyorum. E, nelerle dikkat etmek gerekir? Yani oy pusulası ile ilgili belki onlardan biraz bahsedeyim. E, bu mühürlü e, zarflar konusu biliyorsunuz çok... E, tartışılmıştı. Evet, acıda bir tecrübe yaşadık onunla ilgili. Ee, ama zarfların mühürlü olmasına dikkat edin. Yani zarfların ve oy kusurasının e, zarfların e, arka yüzünde işte e, İlçe Seçim Kurulu'nun, ilçe Seçim Kurulu'nun ve Sandık Kurulu'nun mühürlü olması gerekiyor. Üç mühürün olması gerekiyor. Aynı şekilde oy kusurasının arkasında da e, sandığın mühürlü olması gerekiyor. E, oy kabinine girerken bir e, Zaten şeyde birçok yerde uyarılıyor. Buna, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ama nedense en çok bu ilke ihlal ediliyor gibi geliyor bana. Oyların ile ilgili olarak. Herkes kabine telefonla girip e, bir resim gönderiyor. İnternette e, bu resimleri görüyoruz bu aralar. Özellikle, özellikle yurt dışı oylarda ile ilgili olarak çok görüyoruz bu aralar. Aslında sandık kurulunun bununla ilgili bir uyarı tabelası asması gerekiyor. Kartlar zaten e, şeyin içinde geliyormuş yani sandık kurulunu. E, şey, evrak içerisinde yer alan bir şey. Ee, içeri girerken e, telefon, yani resim çekilmemesi gerekiyor. Oyununuzun gizli olması önem taşıyor. Ee, onun dışında işte oyunuzu düzgün bir şekilde katlamanız gerekiyor. Biraz e, herhalde zarflara sığar diye düşünüyorum. Şimdi onunla ilgili hakikaten şey benim aldığım eğitimde Hanım, ee, hani bir, bir, bir dakikamız böyle... falan kaldı. Onun için böyle bir kısaca toparlayalım lütfen. Tamam, çok kısacık o zaman şeyi söyleyeyim. Bu e, o milletvekili ve e, Cumhurbaşkanlığı oy pusulaları ile ilgili birkaç konu var. Hani oy pusulalarının üzerine herhangi bir işaret, bir şey yazmıyoruz. Pusulanın içerisinde iki oy pusulası dışında yani milletvekili oy pusulası ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası dışında başka bir şey koyulması, koyulmaması gerekiyor. Yırtık işte bozuk olmaması gerekiyor. Oy pusulasını alırken ve zarf alırken yani etraftaki o sandık çevresindeki yani sandık kurulunun olduğunda pusulalar ve zarflarla aynı örnek olmasına da dikkat ediyoruz. Mühür vururken de mühürlerle ilgili olarak şunu söyleyeyim. E, her... E, Seç, adayın bulunduğu bölgeye yani birebir denk gelmesi gerekmiyor ama taşma olmaması gerekiyor adayda ve e, partilerde özellikle ittifaklarda ittifak bölgesi içerisinde taşma olmadığı zaman işte e, sorun olmuyor ama e, yan taraftaki sütuna kaydığı zaman başka bir ittifaka kaydığı zaman uykusulası onun geçersiz olma ihtimali var. E, sadece ittifak üzerine bir oy e, mühür basılırsa bu e, ittifak oyu olarak kabul ediliyor ve işte oransal olarak oransal bir şekilde hesaplanıyor milletvekili dağılımında. E, bir de tabii ittifakta bile olsa hangi parti için e, oy vereceksiniz onu mühürlemeniz gerekiyor. E, şöyle bir şey dönüyordu internette. Biz, benim aldığım eğitimde bu bilginin doğru olmadığını öğrendim. O da şu. E, bir ittifak e, üzerine mühür vuruldu ama ittifak altındaki partilere oy e, vurulmadı. Bu ittifak için geçerli dedik. Hem ittifak üzerine oy mühür vuruldu hem de ittifaktaki bir parti üzerine oy vuruldu. İşte deniyor ki internette dona, dolanan bir, yaz, bir şeyde e, ses kaydında bu da ittifaka e, ait olarak kabul ediliyor. Fakat öyle olmadığını söylendi. E, yani iki mühür varsa hem ittifaka ilişkin hem parti ilişkin partinin İttifak içindeki partinin oyu olarak kabul ediliyor. Ama tabii bir, oy, bir mühür vurmakta fayda var. E, mühürler bulaşabiliyor. E, bulaştığı zaman geçersiz olmuyor. E, mesela işte bu da çok e, internette dolandı buna dikkat etmek lazım diye. E, fakat şeyi de söyleyeyim. Çok e, yoğun olacak bu süreç. Yani e, oylar sayını, oyların sayını yapılırken Sandık kurulu başkanı evet, işte eliyle tutuyor, gösteriyor herkesi. Süremin bitti galiba. E, yani. Orada tabi yani gözümüzle göreceğiz. Bazen yani şeye dikkat etmek lazım, bulaştırmamak lazım. Yani oyu geçersiz kılmıyor ama hiçbir şekilde oyu tartışmada hallegetilmeye dikkat etmek lazım. E, yani şimdiki söyle yani bu kadar kısa zamanda zaten <gülüyor> çok da fazla söylenilebilecek bir şey yok. Peki. O zaman, şey o, varsa, o zaman o zaman e, belki gelecek programda da buna ilişkin bir e, şey programı hazırlamaya çalışacağız ama e, bugün için e, size teşekkür ediyoruz Hülya Hanım arkadaşım e, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşçakalın diyelim tekrar teşekkürler herkese hoşçakalın hoşçakalın hoşça kalın.